yıldızların izinde İlmin kapısı Hazreti Ali Radıyallahu Anh Keremallahu Vecci hane derin bir hüzün kaplamıştı. Fahri Kâhinat Efendimizin Reyhanlarım dediği sevgili torunları Hasan ve Hüseyin ağır bir hastalığa yakalanmış, günlerdir bitap bir halde yatıyorlardı. Her zaman etrafında neşe içerisinde dolanıp duran, koşup oynayan torunlarının şimdi kıpırdamaya dahi mecalleri kalmamıştı. Onların bu halleri Rasul-i derinden üzüyordu. Torunlarına duyduğu sevgi öyle büyüktü ki onların canının yanması Efendimiz'in de canını yakıyordu. Efendimiz'in ciğer paresi Hz. Fatıma ve sevgili damadı Hazreti Ali de keder içinde yavrularının iyileşmesi için dua ediyorlardı. O akşam Medine'ye derin bir sessizlik hakimdi. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma yavruları Hasan ve Hüseyin'in başucunda beklerken, Gecenin sessizliğini sevgili peygamberimizin tatlı sesi böldü. ''Esselamu aleyküm ya Fatıma, ya Ali.'' Yavrularımı görmeye geldim. Yanımda iki kişi daha var, içeri girebilir miyiz? Efendiler efendisinin ruhlara inşirah veren sesini duyan Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma sevinçle yerlerinden kalktılar ve çocuklarının sevgili dedelerini içeri buyur ettiler. Allah'ın selam ve rahmeti peygamberin üzerine olsun. Ev sizin, emir sizindir. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Buyurunuz. Keterli yuvalarına Allah Resulü'nün girmesiyle Ali ve Fatıma'nın yüzleri aydınlandı. Böyle bir zamanda en çok onun tesellisine muhtaçlar. Yavrucaklar ağır hastalığın etkisiyle dedelerini fark etmiyorlar bile. Böylece yatıyorlar. Sevgili Peygamberimiz, Hasan ve Hüseyin'in sevinçle kendisine doğru koşmalarını ve onları bağrına basıp, öpüp kokladığı zamanları hatırlayıp mahzunlaşıyordu. Dedeleri yanlarına yaklaştı. Baş uçlarında diz çöktü ve her ikisini kucakladı. Alınlarından attı. Ancak yavruların kıpırdamaya mecalleri yoktu. Efendimizin üzerlerine düşen mübarek gölgesiyle yüzlerinde bir tebessüm belirdi. Onların bu durumlarından çok müteessir olan Hazreti Peygamber, Yüce Rabbine niyazda bulundu. Ne oldu size canım yavhularım? Allah Teala belayı uzaklaştırsın sizden. Şifalar versin inşallah. Pari kainat yerinden doğruldu ve gitmek üzere kapıya yönelirken Ali'ye sordu. Ya Ali, bu iki yavrucağın iyileşmesi için adakta bulunmak ister misin? Hazreti Ali hemen elbette... ''Ya Resulallah'' diye cevap verdi. ''Üç gün oruç alıyorum. Eğer iyileşirlerse üç gün ardarda arda oruç tutacağım.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin konuşmalarını duyan Fatıma annemiz, ''Ben de katılıyorum. İyileşirlerse ben de üç gün ardarda arda oruç tutacağım.'' dediler. Bunun üzerine Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin, yorgun göz kapaklarını zorlukla aralayarak bir ağızdan, biz de üç gün oruç tutacağız dediler. Resulullah eğilip sevgiyle birer buğse kondurdu miniklerin yanağına. Fizze, Hazreti Resulullah'ın annesi Amine Hatun'a yıllarca hizmet etmiş ve şimdi Hazreti Fatıma'ya yardımcı olmak, onun dertlerini paylaşmak için bu eve gelmiş bir kadındı. Diğerleri gibi o da Hasan'la Hüseyin'in iyileşmesi halinde üç gün ardarda arda oruç tutmayı adadı. Yüce Allah, bu adakların üzerinden çok geçmeden Hasan ve Hüseyin'e şifa bahşetti ve yavrucaklar sıhhatlerine kavuştular. Şimdi artık ahde vefa zamanı gelmişti. Tüm ev halkı adaklarını yerine getirmek üzere oruca niyetlendiler. İlk gün Fizze ve Hazreti Fatıma evdeki tek yiyecek olan arpayı öğüttüler. Un haline getirdikten sonra yoğurup iftar için beş tane ekmek pişirdiler akşam olduğunda sofraya su ve beş adet arpa ekmeğe konmuştur. Kişi başına bir ekmek. Tüm aile bu mütevazı sofranın etrafında toplanmıştı. Sofranın sahipleri Efendimiz'in amcasının oğlu ve damadı Hazreti Ali, sevgili kızı Hazreti Fatıma, canı kadar sevdiği torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ve yine yaşlı emektarları Firze'ydi. Hazreti Ali ki Allah'ın aslanı namıyla maruf şerefli İslam ordularının korkusuz komutanı. O Ali ki gözünü kırpmadan Hazreti Peygamber'in yerine ölüme giden, Allah'tan başka kimseden korkmayan yiğit insan. O Keremallahu veçhe ki her savaşta ön safta çarpışan ve göğsünü Resulullah'a siper eden kahraman. O Haydar-ı Kerrar ki Resul-i Ekrem tarafından Ali bendendir. Ben de Ali'denim buyruğuyla taltif edilen, O Hazreti Ali ki, ilim şehrinin kapısı olarak işaret edilen. Sofranın diğer fertleri de, Fahri Kainat Efendimizin en çok sevdiği ve gözü gibi sakındığı, Fatıma benim parçamdır. Onu üzen beni üzer, Ve onu sevindiren beni sevindirir dediği, Ciğer paresi kızı, Fatıma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Cennet gençlerinin efendileri, Hasan ve Hüseyin'i seven, beni sevmiş, onlara kin tutan da bana kin tutmuştur dediği Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Ama oturdukları sofrada iftar yemekleri sadece arpa ekmeği ve sudan ibaret. İftar vakti yaklaşırken ve henüz kimse elini sofraya götürmemişken kapıda bir fakir belirdi. Ey Peygamber ailesi! Ey Resulullah'ın ehlibeyti beyti olan sizler! Şu zavallı fakir ve yoksula yardım edin lütfen. Allah-u Teala cennet yemeklerinden nasip eder size inşallah. Bana yardım eli uzatın. Ben ve çocuklarım nicedir açız. Kapıdaki yoksul sözünü bitirir bitirmez, Hazreti Ali kendi payına düşen ekmeğini yoksula uzattı. Arkasından Hazreti Fatıma Arkasından Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin ve fizrede ekmeklerini verdiler Yoksul dilenciye Ve iftarlarını suyla açıp Allah'a hamd ederek kalktılar sofradan Ertesi gün ikinci atak orucu için bütün ev halkı niyetlidir Hanımlar iftar için arpa ekmeği yapma telaşındadırlar İftar sofralarına yine beş tane arpa ekmeği ve su koydular Ve iftar vaktini beklemeye başladılar daha elleri sıcak ekmeklere gitmeden kapı çaldı. Gelen bir yetimdi. Allah'ın selamı üzerinize olsun, ey Resulullah'ın ehli beyti. Yiyecek hiçbir şeyi olmayan şu yetim çocuğa yardım edin. Kendilerine uzanan bu yetim eli geri çevirmeye kimsenin gönlü el vermedi. Ona da yegane iftarlıkları olan beş arpa ekmeğini vererek yolculadılar. İkinci günde sadece suyla iftarlarını açarak sofradan kalktılar. Üçüncü günün iftar sofrasında yine beş adet arpa ekmeği ve su vardı. Üç gündür bir şey yemeden tuttukları oruçtan dolayı kimsenin takati kalmamıştı. Hele bünyesi zayıf olan Fatıma ve hastalıktan yeni kurtulmuş yavrucaklar perişan haldeydiler. Bu akşam artık bir şeyler yiyebilme ümidiyle iftar sofrasına oturdular. Günlerdir süren açlığın tesiriyle herkes iftar vaktini bekliyordu. Çocuklar mecalsiz bir halde, Sofraya yaklaştılar ve Tam ellerini ekmeğe uzatmışken Çalınan kapıyla Herkesin gözü kapıya yöneldi Allah'ın selamı üzerinize olsun Ey Resulullah'ın evlatları Ey mutahhar ehlibeyt beyt Uzun süredir aç olan şu köleye yardım edin lütfen Ekmeklerinden bir lokma dahi koparmadan Ve dahi bir saniye tereddüt etmeden Gelen köleyi memnun etmek için Ekmeklerini verdiler Onlar Allah'ın rızasını açlıklarına tercih ettiler. Aç köleyi geri çevirmenin Allah'ın hoşnutsuzluğu demek olduğunu biliyorlardı. Rablerinin rızasını umarak o günde aç kalktılar sofradan. Üç gün üst üste tuttukları ada koruşlarını sadece suyla açmışlardı. Bu öyle bir diğer gamlıktır ki ancak Ali gibi civan mertlerin kârıdır. Kendisi ihtiyaç içindeyken bir başkasını kendi nefsine tercih etmek Peygamberi şahının ahlakıdır. Bu öyle halisane bir kulluktur ki ancak o yüce peygambere dost olmakla şereflenenlerin ahlakıdır. Bu öyle bir fedakarlıktır ki Allah için infakta bulunmanın en zirve noktasıdır. Bu eşhar ahlakıdır ki ancak Muhammed Mustafa ümmetine has bir yüce haslettir. Bütün aile açlıktan bitap haldeydi. Onları ayakta tutan yegane şey, Allah için infakta bulunmanın verdiği sevinçti. Hz. Ali, Hasan ve Hüseyin'in solgun yüzlerine daha fazla dayanamadı ve ''Rasulullah'ı görmek dertleri azaltır, açlığı unutturur insana'' diyerek biraz olsun ferahlamak için çocuklara ''Hadi bakalım, dedeniz Rasulullah'ı görmeye gidelim, ne dersiniz?'' dedi. Bu söz çocukların sevinçle doğrulmalarına sebep oldu. Zira Hasan ve Hüseyin için dedelerini görmek sevinç kaynağıydı. Neşe ile yerlerinden fırlayarak hep beraber Hazreti Peygamber'i ziyarete gittiler. Açlıktan gözleri çukura inen, bitkinlikten titrer hale gelen minik Hasan'la Hüseyin'i görünce Resulullah'ın gözleri doldu. Tahammül edemeyip ağlamaya başladı. Yavrularımı bu halde görmeye nasıl dayanırım Allah'ım? Ya Rabbi, şahit ol. Peygamberinin ehli beyti senin rızanı kazanabilmek için neler yapmaktı? yürekleri titreten bu manzara karşısında ağlamamak mümkün değildi. Resul-i Ekrem'in tertemiz Beyti'nin nefislerini unutup Allah için yaptıkları bu infak indi ilahi de makbul bir ameldi. Zira Allah Teala vahiy meleğini gönderdi. İşte o sırada ortalığı hoş bir koku kaplayı verir ve Cebrail Aleyhisselam nazil olur. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a şunları söyler. Selam sana ya Muhammed Ailen Ehlibeytin için bir hediye getirdi. Aleykümselam ey Cebrail, hediyen nedir? Evvela Allah'ın selam, rahmet ve bereketini, sonra da eşsiz bir fedakarlık örneği gösteren sevgili Ehlibeytin için nazil olan ayetleri. Ey Muhammed, asıl değerli amel Allah'ı hoşnut etmektir. Cebrail'e emin olan, Allah'ın mesajını taşıyan ve sizin O'nunla irtibatınızı sağlayan ben, Bundan daha değerli bir hediye, bundan daha büyük bir armağan görmüş değil. Allah Teala, ahdine sadık kalan, adağını yerine getiren, kıyamet gününden korkan ve kendi ihtiyaçlarını fedakarca fakire, yetime ve yoksula vererek onları doyurup, biz sadece Allah rızası için fedakarlıkta bulunmadayız. Yaptığımıza karşılık olarak sizden bir ödül veya teşekkür beklemiyoruz. Allah'a gönülden aş beslemekte ve korkunç kıyamet gününden çekilmedeyiz diyenleri, kıyamet gününün şiddetli zorluğundan korur. Çoğu insanların üzgün ve elemli olduğu kıyamet gününde onları mutlu ve bahtiyar harkılar. Bu fedakar insanların mükafatı cennettir. Orada tahtlara yaslanır ve soğuktan sıcaktan etkilenmezler. Cennet ağaçlarının gölgeleri yakın, eşsiz meyvelerine ulaşmak kolaydır onlara. Öyle bir cennettir ki, şüphe yok ki sizin mükafatınız bu. Gayretlerinizin Allah katında pek hoş bir karşılığı vardır. Ali, Fatıma, Fisse, Hasan ve Hüseyin açlık duymamaktadır artık. Açlık ve bitkinlik giderek neşe ve mutluluğa bırakmaktadır yerini şimdi. Hep birlikte secdeye kapanıp bu büyük mükafattan dolayı Allah'a şükrederler. Salatu selam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, mübarek ve pak ailesine, her biri birer yıldız olan aziz sahabe kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde.